nefes çok mühim. Yine ayeti kerimenin devamında Rabbimiz biz ondan sonra diyor onun diyor milletine helak etmek için üzerine diyor gökten diyor bir ordu indirmedik diyor askerler göndermedik diyor. Onları diyor helak etmeye korkunç bir ses kafidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Onları birdenbire sona verdiler buyuruyor. Peygamberler, Nebiler baktığımız zaman fırtınalarla, bir sesle veya da gökten bir takım çamurların, şeylerin ateş şeylerin falan yağmasıyla kavimlerin, biz güçlüyüz, gurura, kibire kapılanların, Allah'tan uzaklaştığının, nefsani arzularına uyanların helakları, hepsi bir anda olmuş oluyor. Bir ad kavmine baktığımız zaman bir Fırtına ile oluyor. Semut kavmine baktığın bir sesli oluyor. Lut kavmine baktığınız zaman azgın kavim alt üst oluyor, yer yukarı çıkıyor, yukarı aşağı iniyor. Horoz sesleri daha gökten horoz sesleri gelmeye başlıyor. Çamurlar yağmaya başlıyor. Şu Aybalis selamda öyle. Keldani kavimde öyle, biz sineklerin, toz sineklerin şeyini uğruyorlar O kibirli gururlu insanlar. El az Cenab-ı Hak gururları kibirleri kendine karşı çıkanlar, kendine güç göstermek isteyenleri çok güçsüz şeylerle helak ediyor. Ebrehe, Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman fillerle Ebrehe'nin önüne Cenab-ı Hak çöllerden aslanlar, kaplanlar, yılanlar çıkartmıyor. Ufacık bir serçe kuşları serçe kuşlarının ağzında nohut kadar taşlar. Cenab-ı Hak o azgın kavimlerin akıbetlerini bildiriyor. Ve Cenab-ı Hak ne yazık o diyor gafir kulları ki bir peygamber gelip onlara hakkı tebliğ ettiği zaman onunla istisar ederler. Alaya alırlar. Çünkü nefislerine uygun değil. Müşrikler görmüyorlar mı diyor. Birçok kıyımları helak ettik diyor. İşte hep tarihe baktığımız zaman bu helak olan kıyımların enkazları duruyor. Alt kavmi, Semud Sodom Gomere, Pompei, en son ve çe çeşitli zamanlarda ve şeylerde helak olan kavimlerin, ilahi intikam tecelli eden kavimlerin daima menfi hatıralarıyla dolu tarih. Sonra cenab Hak elbette diyor onların hepsi de kıyamet günü karşımızda olacak diyor. Bu, bu inkar edenler. Allah'ın bu azimeti ilahisinden peygamberlerinden kitaplardan hiçbir işi almayanlar, onlar hepsi diyor, kıyamet günü diyor karşımızda olacaklar diyor. Cenab-ı Hak ondan sonra bir misal veriyor, ölü toprak diyor, onları bir, bir diyor misal değil mi diyor? Biz diyor ona diyor nasıl da yağmur yağdırır bir hayat veriyoruz, ondan taneler çıkartıyoruz ve ondan sonra onlardan imbat ediyor yerler. Ondan sonra Cenab-ı Hak sayıyor muhtelif o topraktan çıkanlara. Sonra çiftler yaratıldığını her şeyden, teknik kendine ait. Her şeyin çift yaratıldığı son zamanlarda bulunmuş bir hadise. Bütün madenler çift, cemadat çift, nebatat çift, mahlukat çift. Teknik, vahtaniyet kendine ait, güç kuvvet kendine ait. Yine Cenab-ı Hak misaller veriyor. Geceden diyor, diyor onları gece bir, bir ibret olduğunu bildiriyor. Biz diyor gündüzü diyor, oradan sıyırıp çekeriz diyor. Gece gündüzü hiçbir şaşmıyor. Bir takdim tehir yok aralarında. Bir arıza yok. Güneş'i misal veriyor, bir eksenin etrafında dönmesini misal veriyor. Ayı Cenab-ı Hak misal veriyor. Ne güneş aya yetişebilir diyor, ne de gün diyor, gece diyor, gündüze şey yapabilir diyor, geçebilir diyor. Ve şu kainattaki kudret nişanlarından, kudret akışlarından Cenabı Hak misaller veriyor. Ölüm anı, son an çok mühim bir an olmuş oluyor. İşte bu hayat o ana hazırlık. dünyaya hayat hakkı bir sefere mahsus tanınmış bir hak. İkinci seferi yok. Hatta ayet-i kerime de cehennem ehli feryat ederler. Ya Rabbi bizi çıkar, bizi döndür dünyaya. Biz sana kulluk edelim derler. Cenab-ı Hak da sana, size dünyada düşünecek kadar bir vakit vermedik mi? Size bir uyarıcı göndermedik mi? İrşad göndermedik mi Buyur. Bir peygamber gelmedi mi size buyurur. İnsanlar ekstriyette bu yaşadıkları gibi can verirler. Yani nasıl yaşanırsa yaşadıkları gibi insanlığa can verirler. İnsan en güzel son nefeste kendini tanır. İnsan kendisini istediği kadar dünya tahlil etsin enfüsidir. Yani hissiyatını, tahlilini yapamaz. Fakat insan işte bu Habib'in necarda olduğu gibi, Firavun'da olduğu gibi en güzel kendini son anında tanır ama işten geçmiş olur. Firavun da Kızıldeniz'de boğulurken İsrail'in Rabbine dedi. Fakat işten geçmiş oldu. Her şey bitmiş oldu. Onun için bu ölüm tohumunu o, o, o tohumu iyi hazırlanmak lazım ki o tohum işte kabirde filiz verecek. Ahirette filiz verecek. Toprak üstünün saltanatına aldanmamak lazım ki toprak altının horluğuna düşmemek ve toprak üstünde de bir yerli edasıyla dolaşmamak. daima düşüncenin merkezine faniliği de yerleştirmek. Fakat nefis, faniliği isyan halindedir. Faniliği isyan halinde olduğu için ölümü uzak görür. Bir takım menfaatlerin toplanmasının gayreti içinde kalır. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde bizi ikaz eder bu son nefes hususunda. Ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Velatü illa en tüm Müslüman. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Demek ki Müslüman olarak can vermek. Yusuf aleyhisselam, Ya Rabbi Müslüman olarak canımı al ve salihlerle beraber eyle buyuruyor. Yakub aleyhisselam oğullarına Müslüman olarak can verin buyuruyor. Firavun'un zulmetti, zulüm gören sihirbazlar Rabbena Efri aleyna sabren ve teveffena müslümin diyorlar. Ya Rabbi diyorlar, üzerine sabır yağdır ki, bu Firavun'un zulmü karşısında biz zafa gelmeyelim, imanımızı kaybetmeyelim. Ve Müslüman olarak al diyorlar. Ve bu Cenab-ı Kur'an-ı bu can verme telaşeleri bildiriyor. hesabı uhtudu bildiriyor. Nasıl bir ee, imanları korumak için e, hendeklerin içinde can vermeye falan razı oldular. Ateşlerin içinde. Velhasıl bu hayat bir e, iman bedelini ödeme. Ahiret bedelini ödeme. Rabbimiz cümlemizin yardımcısı olsun. Dünya uzun gibi geliyor. Uzun ömür çokmuş gibi geliyor. Cenab-ı bunun bir ilahi Sonsuzluk karşısında, ahre sonsuzluk karşısında, bir hiç olduğunu, bir akşam karanlığı ya da bir şafak vakti kadar olduğunu, illa aşıyeten evduha ha, o kadar bir az olduğunu bildiriyor. Belasal Rabbimiz, cümlemizin yardımcısı olsun, inşallah.